Merhaba ben Can Doğutekin. Yeni Bir Söz Küçüm programına hoş geldiniz. Yanımda iki tane konuğumuz var. Dernek bu. Bu hangi dernek derseniz. Başka Bir Okul Mümkün Derneği. Kendinizi kısaca bir tanıtabilir misiniz? Merhaba ben Handan. Başka bir grafik tasarımcıyım. Başka Bir Okul Mümkün'de gönüllü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Başka Bir Okul Mümkün fikriyle heyecanlanan annelerden biriyim. Merhaba, ben de Doğukan. E, psikolojik danışman ve rehber öğretmenim. E, başka bir okul mümkün, kısaca biz BOM diyoruz. Programda da ilerleyen şey de BOM dersek anlaşılsın ki, başka bir okul mümkün, e, BOM derneği gönüllüsüyüm ben de. Başka bir okul mümkün neden kuruldu? Şimdi, e, bu çok uzun bir hikaye fakat Türkiye'deki eğitim problemlerinden e, senin de herhalde haberin vardır bir öğrenci evet. olarak. Ee, biz Türkiye'deki eğitim problemlerine karşı sadece e, kendi aramızda dertleşmek, e, bu sıkıntıları paylaşmak yerine e, nasıl bir eğitim olmalı o zaman sorusuyla e, yeni bir eğitim modeli e, kurmak ve e, yaratmak ve bunu kurduğumuz okullarda uygulamak üzere harekete geçmiş bir grubuz. Peki bu kurmaya çalıştığınız okullar diğer okullardan farkı neler olacak? Evet ben yanıtlayayım istiyorsan başta ee, aslında birçok farkı var. Sırayla yanıtlayalım. Ee, evet e, bizim okulumuzu ana ana olarak dört eksen üzerine kurulmuş dört tane ana başlığı var farklılık olarak ee, ilk ve en önemli farklılıklarından bir tanesi alternatif eğitim alternatif eğitim derken e, dünyada yıllardır uygulanan bir e, pedagoji alternatif pedagoji yöntemi alternatif eğitim e, bu yönteme göre yani normal bildiğimiz ana akım klasik eğitimden farkı çocuğun e, çocuğa bir birey olarak değer verip ve ona göre eğitim programlarını, dersleri çocuğun ihtiyacına ve isteklerine göre düzenliyor. E, bizim için, bizim anlayışımıza göre her çocuk birbirinden farklıdır ve her çocuk özeldir. Onun için bizim okulumuzun önemli farklılıklarından bir tanesi bireyselleştirilmiş program. ...uygulanacak okulumuzda. Yani her çocuğun kendine özgü bir programı olacak. Eğitim programı olacak. Bir diğer farklılığımız... E, ...karma yaş olacak. E, karma yaş eğitimde... ...çocuklar yani... ...büyük mesela birinci sınıf çocukları... ...ve ikinci sınıf çocukları... ...aslında bir arada eğitim alacaklar. Derslerin büyük bir çoğunluğunda. E, haftanın büyük bir çoğunluğunda bir arada olacaklar. Bunun da nedeni aslında... E, ...dünyada uygulanan bir yöntem karma yaş yöntemi bu bunun çok faydalı olduğu birçok araştırma boyunca birçok araştırmada görülüyor Çünkü çocuklar birbirlerinden çok daha kalıcı ve net bir şekilde öğreniyorlar bir diğeri bizim eğitim programımız multidisipliner yapıda yani bütün dersler birbiriyle bağlantılı ve birbirinin içinde Aslında bu üç ana temel bizim alternatif eğitim eksenimizi oluşturan 3 Önemli bacak değil. Mi? Evet. Ee, bir başka önemli farkımız e, demokratik yönetim adı altında özetlenebilir. E, bir okulda e, her çocuk e, okulda hayatının çok önemli bir zamanını geçiriyor. E, toplam rakam saat sayısını hesapladığımız zaman e, 12 bin 12 bin saatine, Evet. Bir çocuk mezun oluncaya kadar 12.000 bin saatini okulda geçiriyor. Ve bu kadar e, hayatın bu kadar önemli ve uzun bir dönemini e, geçirdiği bir yerde e, söz hakkının olmaması, e, eğitim yaşamıyla ilgili ya da okul içerisindeki hayatıyla ilgili hiçbir söz hakkının olmaması zaten bir adaletsizlik. E, dolayısıyla okul bizim için küçük bir topluluk e, ve bu küçük topluluğu tabii ki o topluluğu oluşturan e, çocuklar, e, Öğretmenler ve diğer okul çalışanlarının yönetmeye hakkı olduğunu düşünüyoruz ve bom okullarını, demokratik okullar olan bom okullarını bir okul meclisi yönetecek. Peki. Daha istiyorsan biraz daha anlatayım. Çünkü Anladım. çok farklılığımız var. <gülüyor> anlat anlat bitiremeyiz çünkü burada. Kısaca bir şeyimizi daha yani farklılığımızı daha ekoloji. Bilindiği üzere yani ekolojik kriz ve işte dünyadaki çevre sorunu, küresel iklim değişikliği vesaire kriz kapıda. E, ve aslında eğitimin e, çok az bir noktasında çocuklara ekoloji vesaire eğitimi ya da bununla ilgili müfredat veriliyor. Şimdi bizim e, ekoloji derken biz neyi kastediyoruz? E, birincisi ekolojinin müfredat içine yedirilmesi. Bu e, Bu ne şekillerde olabilir? Ee, mesela hep verdiğimiz bir örnektir işte havuz problemleri. Havuz problemlerinde musluk e, bir havuzu doldururken diğeri boşaltır doldur boşalt sanki böyle su sınırsız bir kaynakmış gibi algılanır. Ama mesela e, bunu yağmur suyuyla ya da başka bir şekilde yapılsa e, yapılırsa eğer çocuklara bu şekilde anlatılırsa aynı problem orada aslında birçok şeyi bir arada öğretmiş oluyoruz e, kazandırmış oluyoruz daha doğrusu çocuklara. Onun dışında beslenme, okulun bütün noktasında yani beslenme tamamıyla organik besinlerle, mevsimine uygun besinlerle olacak. Ve okulun her noktasında ekoloji bizim e, başat şeylerimizden yani filtrelerimizden bir tanesi. Okulun her alanında e, ekolojik ve çevreye duyarlı ürünler kullanılacak. Şimdi... E... Tabii bu kadar farkın üzerine saymakla bitmez ama bu kadar farklı bir yapıyı nasıl ayakta duracak? Zaten sonuncu ayağımız özgün finansman. BOM okulları özel okullar ama farklı özel okullar. Bu özel okullar aileler tarafından finanse edilen çocuklar için eğitim sağlamak üzere ailelerin bir araya gelip e, maliyetlere hesaplayıp e, bu maliyetlere göre finanse ettikleri bir e, eğitim kooperatifi yapısı. Şimdi tabii bu kadar e, farklarımız aslında saymakla bitmiyor. E, biz bunları uzun uzun anlatırız ama vaktimiz dar. Ama e, sonuncu ayağımızı özgün finansman oluşturuyor. E, bu kadar farklı bir yapıyı e, nasıl ayakta tutacağız? E, nasıl e, sürekliliğini sağlayacağız? Başka bir okul mümkün okulları, kısaca bizim söylediğimiz tabirle BOM okulları aslında eğitim kooperatifleri. Eğitim kooperatifi ne demek? Bir kere bu okullar kar amacı gütmeyen okullar. Yani kağıt üzerinde özel okul olsalar bile sıradan özel okullar değiller. Hiçbir şekilde kar amacı gütmüyorlar. Tek amaçları o okulun o okulları da okumakta olan çocukların lehine en doğru bir şekilde işletilmesini sağlamak. E, ve de e, bu finansmanı kimler sağlıyor? Tabii ki e, bu okuldaki çocukların okuması için e, bir araya gelmiş ailelerin finanse ettiği okullar bunlar. E, finansman e, saydan bir şekilde hesaplanıyor. Her yıla göre tekrar düzenleniyor e, ve aileler tarafından e, bu gider paylaşılıyor. Tabii e, bizim için eğitim ne olursa olsun kamusal bir hak... Ee, dolayısıyla da e, biz e, sonuçta kağıt üzerinde özel okul olsa bile e, nitelikte eğitime ulaşma şansı olmayan tüm çocukları düşünüyoruz e, ve eğitimin kalitesinin daha iyi olmasını ve eğitim nitelikli eğitime ulaşamayan çocuklara e, fırsat sağlamak üzere e, var olan hali hazırdaki finansman yapımız içerisinde ilk yıldan itibaren e, okulun toplam nüfusunun yüzde onunu e, tam e, burslu olarak okutmak istiyoruz okutacağız daha doğrusu yüzde on bile bizim için çok yetersiz bir rakam ama önümüzdeki yıllarda e, bomb içerisindeki kaynağın e, ailelerin yaratmış olduğu bu finansman kaynağının yüzde 25 dolayında burslu çocuk okutabileceğini e, ya da e, kademeli ücretlendirme e, gibi farklı uygulamalara geçilebileceğini düşünüyorum kademeli ücretlendirme de Şöyle örnek verebilirim. Yani herkesin bütçesi eşit değil. Bazı ailelerin bütçesi okulun yıllık maliyetlerini karşılayacak oranda olmayabilir. Ama işte iyi kötü de bir gelirleri vardır. Anne baba çalışıyordur falan filan. Dolayısıyla da bu ücretin bir kısmını karşılarken karşılayamadığı kadarını da başka bir kaynaktan sağlamak söz konusu olabilir. Peki başka bir mi? Okul mümkün, nerede kurulacak? Şimdi başka bir okul mümkün, ilk önce İstanbul Ataşehir'de, Eylül 2013'te mümkün olacak, okulumuzu Ataşehir'de açıyoruz. Aynı zamanda bir de Bodrum'da bir araya gelmiş bir girişim var, onlar da bir arazinin tahsis edilmesi üzerine çalışıyorlar. Onların da işleri yolunda giderse, e, onlar da 2013 Eylül'üne kapılarını açmak üzere çalışıyorlar. Peki, şimdi bir müzik arası verelim. So faithless, lost under the surface Şarkımız bitti. Ee, başka bir okul okul mümkün. Ee, konuklarımız hala şey buradalar. Size bir sorum daha var. Ee, bu okul kurulacak. Ee, nerede kurulacağını da öğrendik. Ne zaman falan. Bu okul kaç kişi olacak? Ee, bu okul e, yaklaşık tam kapasite çalıştığında e, 150 civarı, 150 çocuk. ...bu okuldan hizmet almış olacaktır. Ee, aslında küçük bir okul... ...başka bir okul mümkün... ...modeli. Ee, bunun ne, birkaç tane nedeni var. Ee, en önemli nedeni... ...aslında okuldaki demokratik yapıyı... ...çocukları sağlayabilmesi için... ...çok kalabalık okullarda... ...dünyadaki örnekleri de incelediğimizde... ...aslında çok kalabalık okullar değil bunlar. Ee, nedeni... ...demokratik yapıyı daha sağlıklı kurabilmek. Bir diğer... ...nedeni... E, ...okulda bir topluluk oluşturma... ...yani okulda herkesin birbirini tanıdığı... ...herkesin birbirine sahiplendiği... ...bir ortam yaratabilme... E, ...ve böylece... ...çocukların okula sahip... ...okulu sahiplenmelerini... ...okulun sahibinin kendileri olduğunu... ...hissetmelerini sağlamak üzerine... ...bu okullar... ...aslında küçük okullar olacak... ...ama bizim... E, ...bizim hedefimiz... ...yani nihai hedefimiz... Bu modelin yani bir yerde kurulup çok öğrenci almaktansa birkaç farklı yerde kurulup. Türkiye'nin birçok noktasında belki de kuruldu. Çok daha fazla çocuğun bu, bu modelden yararlanması, bu eğitim modelinden yararlanması bizim nihai hedefimiz. Tabii yani bu okul modeli aslında bir aile girişimi temeli üzerine kurulmuş bir okul modeli. Dolayısıyla da e, Türkiye'nin her yerinde bir başka bir okul, mümkün okulu kurmak mümkün. Sadece aile değil eğitimci e, gönüllü bu işe gönül vermiş herkes e, için bizim kaynaklarımız sonuna kadar açık eğer isteyen varsa bu, öğrenmek isteyen biz bizde hemen iletişime geçebilirler yani bizim kaynaklarımız evet. sonuna kadar açıktır bu konuda peki hmm, size soru bir tane sorun var da onu çok sormak istiyordum bu işten memnun musunuz <gülüyor> ee, önce kim <gülüyor> ben yanıtlayayım tamam. ee, yani ben ee, ...bir öğretmen olarak... ...tabii ki bu işten çok memnunum. Çünkü... E, bi, ...kendi çalıştığım için... ...eğitim üzerine çalıştığım için... ...ve çocuklarla her gün bir araya geldiğim için... ...aslında hem kendi adıma... ...hem çocuklar adına nerelerde sınırlandığımızı... Nere, ...nelerle engellendiğimizi... ...normal eğitim sistemini... ...yani klasik eğitim sistemimizde... ...normal demeyeyim... ...klasik eğitim sistemimizde... E, ...aslında net olarak gören biriyim. Dolayısıyla bunun bir şekilde bazı yerlerde farklılıklar olması gerektiğini de hisseden biriyim. E, BOM onun için bunun için benim bir umudum oldu. Yani e, evet başka türlü bir eğitim mümkün olabilir. Bu hep kafamdaydı ama bunun somutlaşmış haline oluşturmak benim için muhteşem bir duygu. Ve e, çocukların Böyle bir eğitim modelinden geçtiğini geçeceklerini düşünmek benim için muhteşem bir duygu. Onun için ben sonuna kadar memnunum yani böyle bir şeyde yer ee, aldığım için. Ben de başka bir e, bakış açısından konuşmak isterim. E, bu, baş, e, bu dernekte üretilen eğitime dair e, ya da e, bu okul modeline dair üretilen bilgi aslında... E, Türkiye'nin çok farklı noktalarından, çok farklı yaş gruplarından, eğitimle farklı dertleri olmuş. Pek çok insanın bir araya gelerek kolektif bir şekilde çalıştıkları, kolektif bir şekilde bilgi ürettikleri bir ortam. Her şeyden önce ben bu ortamın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Türkiye'de bu şekilde bir yapının kurulabildiğini gördüğüm için çok mutluyum. Aynı zamanda e, bir anne ve tüm çocukların e, annesi olarak e, çocuklar için bir şey yapabildiğimiz için de çok mutluyum. Peki. Başka bir okul mümkün de sivil giyinme konusu var da bu okulda da olacak mı o sivil giyinme konusu? Ee, yani başka bir okul mümkün ilkeleri net. Ee, çocuklar, çocukların olabildiğince hem hak ve sorumluluk sahibi oldukları bir okul kurabilmek ve Kesinlikle zaten az önce de belirttiğimiz üzere tek tipleştirmeye, standartlaştırmaya karşıyız. Biz her çocuğun kendi rengiyle okulda bulunmasını istiyoruz. Ee, bu ilkeden sapmamak koşuluyla bu konu hakkında net bir kararımız yok. Biz 3 e, senedir ürettiğimiz her bilgiyi uzlaşmayla alıyoruz. E, bu konuda <gülüyor> henüz uzlaşamadık. E, ama en yakın zamanda tabii ki gündemimize tekrardan alıp e, bu konuda tekrardan nihai bir karar vermeyi hedefliyoruz. Ama dediğim gibi ilkelerimiz net. İlkelerimiz dışında bir şey yani dışında bir karar alınmayacak net. Bu okulda kantin sorunu var mı? Kantin var mı? Şimdi bizim okulumuzda kantin olmayacak. Çünkü bizim için beslenme çok önemli bir konu. Ee, ve de e, şu anda hali hazırda çalışan, beslenme üzerine bir araya gelmiş bir ekip, e, hali hazırda doğru beslenme, nitelikli beslenme üzerine çalışıyorlar ve e, okulumuzda da özel bir beslenme programı olacak. Nasıl bir beslenme programı? E, öncelikle e, mevsimsel döngülere uygun, yani e, mevsime uygun sebzelerin, e, mevsime uygun yiyeceklerin tüketildiği, sağlıklı pişirme yöntemlerinin uygulandığı... E, ve de e, sağlıklı olmasının yanı sıra e, üretim sırasında doğaya ve e, insan emeğine sağlıklı bir mutfak diyoruz. E, ama e, hiç kimseyi da aç bırakmayacağız okulda. <gülüyor> Çok güzel doyacaklar herkes. Peki, tek bir cümle başlı, başka bir okul mümkün desem aklınıza neler geliyor? Hmm. Tek bir... E, Kelime dediğim zaman mesela benim aklıma kaleidoskop geliyor her zaman gibi logomuzun e, de kullandığımız simge olarak benim için e, hem dernek yani hem bu birlikte çalıştığımız ortam hem de e, kurulacak okul için benim için sembolik sözcük kaleidoskoptur. Ee, tek cümleli ifade etmek hakikaten zor ama e, benim için çalışanıyla çocuklarıyla e, her şeyle herkesin mutlu olduğu ve hayatı doğru anladığı bir okul diyebilirim. Tamam. Çalışmalarla ilgili iletişime girmek isteyenlerle nasıl ulaşabiliriz? Web sitemiz var. Ee, başka bir okul mümkün. Vvv. Ee, başka bir okul mümkün. Nokta.net. Ee, bu web sitesindeki iletişim adresleriyle bizimle her zaman bağlantıya geçebilirsiniz. Zaten web sitemiz çok ayrıntılı bir web sitesi. Ee, bunun dışında sosyal medyadan da ulaşım medyada, Facebook sayfamız var, Twitter'da hesabımız hmm. var e, ve de e, bu girişim e, gönüllü çalışmaya ve gönüllü katkıya çok açık bir e, girişim dolayısıyla da e, paylaşabilecek e, bir şey olan herkesi de bekliyoruz. Evet. 2010'dan bu yana dernekte neler yapıldı? Bu bir hayli uzun bir soru. <gülüyor> Çok konuştuk diyeceğiz. Ee, yani önce e, şu anlattıklarımız yapıldı. Aslında hepsi 3 e, yılın birikimi sonucu ortaya çıkmış bir model. Bu modeli oluştururken aslında esasında hani e, biz uzlaşmayla karar aldık 3 yıldır. Hiçbir zaman el kaldırıp oylama yapmadık. Her zaman uzlaşmayla karar almaya çalıştık. Kimi zaman bizi zorlasa da, süreçleri uzatsa da biz bu ülkeden vazgeçmedik. Üç yıldır onun için bu ilkelere bağlı olarak hareket ettik. Bir model oluşturduk. Bu modeli gönüllü öğretmenler, eğitim bilimciler, aileler vesaire Herkes katkıda sunarak dernekte kim varsa herkesin katkısıyla oluştu. Şimdi zaten çalışmalarımız hala devam ediyor, mesela şu sırada bizim için en önemli konulardan bir tanesi, bu okullarda çalışacak doğru öğretmenleri bulmak. Hatta ilanımız şu anda hala yayında ve başvuruları alıyoruz ve de öğretmenlerimizle bir araya geldiğimiz zaman hem okulun programını hem de öğretmenlerimizle bir tanışmak ve birlikte çalışmak üzere bir araya geleceğiz. Yani şu sırada en sıcak konu öğretmen evet. eğitimi, öğretmen arayışı diyerekten buradan bir duyuru yapmış <gülüyor> olalım diye altını çiziyorum. Tamam. O zaman bir, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz. Bizim için bir zevk. <gülüyor>